Radyo Tiyatrosu Pabab bin Eret Yazan ve yöneten Mehmet Mert Kayıt montaj Ahmet Atalay Habbap bin Eret Hazretleri İslamiyet'le ilk şereflenen erkek sahabilerin altıncısıdır. Künyesi Ebu Abdullah'tır. İslamiyet'in ilk yılları Müslümanlığı açıklamanın kor ateşi tutmaktan daha zor olduğu bir zaman. Resulullah Efendimiz'in emriyle İslamiyet son derece gizli tutuluyor. En emniyetli yer olarak görülen Zeyd bin evinde gizliden gizliye toplanıp duruma göre kararlar alıyorlar. Vakit seher vakti. Ya Habbab sen gitmedin mi daha? Gidemedim ya Zeyd. Buradan Resulullah'ın yakınından yanından gitmek kolay mı? Elbette. Kim ister gitmeyi. Ama sen mecbursun gitmelisin. Resulullah efendimizi görünce her şeyi unutuyorum ya Zeyd. Ama her şeyi kendimi de. O müşriklerin cehennemlik yüzlerini görmektense. Her taraf müşrik dolu ya Habbab. Şurada topu topuna kırk kişiyi bulmayız. İnşallah zamanı gelince onlar da hidayete kavuşurlar. İnşallah. Ev sahibi olarak sen söyle ya Erkan. Kendinde değil bu. Sesini alçalt ya Zeyd. İçeriden Resulullah Efendimiz duyabilir. Demirci dükkanına çok geç kaldı. Bilirsin sabah erken saatlerinde bile dükkanı dolup taşar. Ee, o da kılıç ustası olmasaydı. Herkes silahın en iyisine sahip olmak ister. Bir de sahibisi var ki şirret mi şirret. Bilirim onu. On müşrike bedeldir. Korkmuyorum ondan. Bırak onu bunu da hemen git. ...uyarlarsa iyi olmaz. Doğru. Resulullah Efendimiz için... ...sizin için iyi olmaz. Bunu düşünemedim. Senin için de ya Habbap. Beni boşver. Nihayet bir köleyim. Hayır ya Habbap. Sen kardeşimizsin. Sen Allah-u Teala'nın sevdiği bir Müslümansın. Bilirsin müşrikleri. Uçan kuştan bile kuşkulanırlar. İçten içe bilendikçe bilenirler. Hakkınızı helal edin. Üzdüm sizi. Hemen gidiyorum. Hadi. Selametle git. Selametle. E, yap, pat, aç kapıyı. Bak, kapı. bak, bak şimdi, yani. gelmiş be, evet, gel. Yok, Eberim, yok, yok, yok, gelmemiş. Şimdi evden geliyorum, evde de yok. Nereye gitmiş olabilir? İşimiz, gücümüz var, geç kalacağız. Ben hiç bekleyemem. Efendim Aslim Bey'in merak eder sonra. Sen bari sabret, Baylin kölesi. Nedenmiş o? Sen daha iyi bilirsin. Neyse söyle. Hababın eret en çok kılıcı senin efendine yaptığı halde pek ücretini filan verdiği yok mu? Efendim kaçmıyor ya, verir bedelini. Vahide müsaade et de parasını verenden konuşsun. Sana düşmedi derdi. Uğraşma şimdi benimle. Ah, bırakın tartışmayı. Heh, i̇şte habab da geliyor. Hey habab nerede kaldın? Bekleye bekleye ayaklarımıza kara sular indi. Şuna bak. Uyur gezer gibi konuşmuyor bile. Ben köreye geçip ateşi halleyim. Ya habbap tutusun. Attım işte çek. Ne dedin az önce? Siparişler hazır mı ha? Efendim Asbin Vail'in sipariş verdiği kılıçları almaya geldim. Önce nerede olduğunu söylesin. Neredeydin ya habbap? Ne mübarek bir yüzdü. Ne mübarek bir yüzdü. ya habbap sen. Ha, Murutanıp duruyor. Bir şeylerden bahsediyor hiç görmemiştim. Mutlu görünüyor Ya Bab Ey Ümmü Ennar'ın kölesi Cevap versene Ne güzel ne mübarek bir yüz Ne demek istiyorsun Hangi yüz Sahi siz onu gördünüz mü Onun sözlerini duydunuz mu Ne diyor bu Bizi hiç duymuyor galiba he? Pek bir şey anlamadım Kimden bahsediyorsun ya Habbap? Siz kimi soruyorsunuz? Duymuyor gerçekten de. Tabii ki senin bahsettiğini. Özü sözü doğru... ...hakikatları bildiren... ...herkesten akıllı ve güzel ahlaklı. Sen! Sen kimden bahsettiğinin farkında mısın? Emanete hıyanet etmez. Tıpkı öncekiler gibi. Sen! Sen! Evet, sen onundan bahsediyorsun. Bunu gördün mü yoksa? Gördün mü ha? Evet. Onu gördüm, sözlerini duydum. Bu Muhammedten bahsediyor. Evet, evet ondan bahsediyor. Başka kimden bahsedebilirim ki? Ey Ebu Şirk, bu Muhammedi olmuş, kölesin sen. Nasıl Muhammedi olursun? O Allah-u Teala tarafından gönderilmiş hak peygamberdir Resul-i Kibriyadır o Cenab-ı Hakk'ın bize gönderdiği bir elçidir Duyuyor musunuz Ümmü Enmar'ın kölesini Üstelik açıktan açığa Kutlar seni çarpacak Şunu yaptığına bak O Allah ki bir tektir Eşi benzeri yoktur Yerde ve gökte ve ikisi arasında her ne varsa hepsi O'nundur o bilir, işitir görür ve bir kelam ile söyleyicidir. Her şeyi yoktan var edicidir. Çıldırmış bu! Kutlarımızı inkar ha? A? Ne duruyorsunuz ha? E? Al, beni bil derim. Al, al, al sana. Allah, bilir. Allah, al sana, al bu da benden, al sana, al. Ah. <gülüyor> Senin aklını başına <gülüyor> getireyim <diye>. Yapmayın Doğruyu <gülüyor> söylüyorum Doğruyu <gülüyor> Şimdi şu kızgın demiri yersen. Bayıldı Vurmayın daha Ben, ben, hemen, ben hemen gidiyorum Çılgırmış bu Hakkını oynatmış Kutlarımızı inkar ediyor Ya Ebu Cehil Ya Ebu Cehil ...ne bu telaşın ey Ümmü Enmar... ...kölem ey Ebu Cehil... ...kölem... ...ne olmuş kölen he? ...Müslüman olmuş... ...ne... ...ne dedin ne dedin... ...kölem Habab bin elret Müslüman olmuş... ...sus... ...sus ey Ümmü Enmar... ...neden... ...sus... ...neden... ...açıktan aşağı inşa etme... ...bu çok kötü bir haber... ...çok... Ama çok... Hamza'da Müslüman olunca... Bu farklı ey var. Çok farklı. Aleni söylüyormuş. Putlarımıza hakaret ediyormuş. Açıktan açığa. Şimdi söylediler. Sen bu işi çok sıkı tut. Boş bırakmaya hiç gelmez. Nefasına olursa olsun... Mutlaka eski dinine dönmeli. Dönmeli. Anlaşılan o ki... Bu işi kökten halletmek gerek. Kölelere kadar uzandığına göre... Hadi, hadi göreyim seni ey, ey memar. Dönmeyecek misin? Asla. Al öl işte. Al. Al. Al. Bu ne ey pis köle Kamçıyla ile uslanmayacaksın Ya Ebu Şirk Söyle! Bunun kamçıyla ile mamçı ile uslanacağı yok İzin verdi kulaklarını bulunuyor kesin Kes. Siz gencelerden işkence yapayım onu Hayır hayır Daha ağır ve acı verici bir şey olmalı Sen söyle o halde Bir ateş yak hele Odunu bol olsun Yakacak mısın onu yoksa <gülüyor> <gülüyor> Çok eğlenceli olacak <gülüyor> <evler>. <gülüyor> Ha. Görmüyor musun böyle ablamı ha? ha ayağımı alı Öylece ateşe mi atacak yok ee, Biz de tam anlamadık ama ona benzer bir şey herhalde <gülüyor> Baksana çok eğlenceli olacağım <gülüyor> Ey Ebu şirk iyice korulaştı mı Orunlardan yine yananlar var Olsun onlar Sen şunları şöyle bir aç hele Hemen işte açıyorum <gülüyor> Hala söylemedin Bırak konuşmayı da şimdi Habbab'ın sırtını aç Allah, Habbab'ı sırtı sırtını yatırıp Kızım mı yapacaksın <gülüyor> <gülüyor> diye. Ha bir suç işlediği, mi? Ne suç ha ver, nihayet, değil mi mi? ha ha ha ha ha ha ha ama ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Ülmen var bacaklarından Ebu şirkte başından yakalamış görüyor musun? Aa, aa, bana bak, öleceğe ateşe atacaklar galiba. <gülüyor> <gülüyor> Az bekle bu Şirk tut öyle. Aa, tamam tutuyorum. Ya bab, ha? söyle bakalım, Muhammed'in dininden dönecek misin? Yoksa bu kor halindeki ateşin üzerine yatırayım ha. mı seni ha? Hmm, söylesene. Allah bir. Hmm. Allah bir. Dön diyorum. Atalarının dinine dön. Allah bir. Akılsız Allah köle. Allah Şimdi yalvaracaksın bana. Hadi evvoshik. Hadi. Hadi. Ah! Sen ha? Ah ha. Allah, Geberteceğim Geberteceğim. Aa. Gelebeteceğim seni. Gelebeteceğim. Aa. Değişiliyor. Aa. Arkadaşlar, arkadaşların saldırmasınlar. Görüyorsunuz? Ayakları. Aa. Aa, ben Bırak artık cahil menat, men, men. öldüreceksin. Hayır gebersin. Çek şu pis köleyi kenara. Ne menat? Men. Ha ha ha bayıldı. Aa, hareket etmiyor bak sana. Seni ölmüştü. Ölmez ölmez bu köleler dokuz canlıdır Bak, bak, bak, bak, bak sırtları nasıl da davamış. Evet, Epleri yani. görülüyor gördün mü? Boş ver. Neticede de bir köle ne olacak? O da Müslüman olmasaydı. Hadi yürü gidelim bizim. Böylece alalım. bırak. Kendine gelince devam ederiz. Ebu Cehil de demişti? Putlara dönmesi lazım. Evet. Ne edip edip eski dinine döndürmemiz gerek. Hele bir ayılsın bakalım. Bu işi kökten halletmeliyiz. Böyle ucundan kenarından uğraşmaktansa... Evet evet. Kökünden. Ya Ebu Cehil. Ne mırıldanıyorsun öyle. Şu Abdullah'ın yetimini. Muhammed'i. <gülüyor> bu işi çok büyütüyorsun gibi ve geliyor. Her gün yeni bir şey çıkartıyor başımıza. Şimdi de kölelere el attı. Sen üzülme bu Cehil. Gerekirse tükürüğümüzle boğarız onu. Hadi boğsanıza. Lafa gelince tamam da... ...iş başa düşünce kimsenin kılı kıpırdamıyor. Kızma ya Ebu Cehil. ...ne dedin de yapmadık. Kureyş'in uluları toplanalım. Bir hal çaresi bulmalıyız. Ben varım ya Ebu Cehil. Bulalım tabii. Bir yanda Hamza Müslüman oldu. Diğer yanda köleler. Köle... ...köle sahibinden izinsiz. Nasıl Müslüman olur ha? Nasıl? Ya Ebu Cehil. Ya Ebu Cehil... Söyle ey ümmü emman. Söyle bu telaş niye Bu köleler başımıza çok iş açacaklar çok Heh. Yapmadığım işkence kalmadı Çıplak halde vücudunu kamçılamak mı dersin Kor ateş üzerine sırt üstü çıplak olarak yatırmak mı dersin Hepsini yaptım Hiçbir şey kar etmiyor İşte işte her şey ortada Bu Muhammed'in yüzünden Kölelere de söz geçiremez olduk Söyle ne yapayım Geberteyim gitsin mi? Sakın ha. Her şeyin bir zamanı vardır. Hem önce kölenin değil... ...buna sebep olanı halletmek lazım. Peki. Ne tavsiye edersiniz? Yaralarını tımar et. Ona güzellikle yaklaş. Azad edeceğini söyle. Hı hı. Kandır. Yalan de. Hı hı. Bir şeyler yap. Öleceğim. Muhammed'i olmaktan vazgeçir. Hı hı. Tamam mı? Ha? Hı hı. Ama... Mutlaka vazgeçir Anladım ya ebacıyım O geldi Mustafa geldi O geldi Bahsefa geldi O geldi deva geldi. Muhammed Mustafa geldi. O geldi. Abbap ne mırıldanıyorsun kendi kendine? Ooo epey kılıç yapmışsın. Siparişler birikmişti. Sakı bir tedavi yapmak iyi geldi. Bir ayda kendini toparladın. Evet. Bana kırgınsın, değil mi? Eski neşen yok. Muhammedi olmak da nereden aklına geldi? Ne güzel geçinip gidiyorduk. Hı? Bir daha böyle delilik yapma sakın olur mu? Ey Ümmenmar, bazen deli olmak kendini akıllı sanmaktan daha iyidir. Ne demek istiyorsun habab? Sözün gelimi dedim işte. Ya habab, sen akıllı birisin. Hem bu civarda en iyi kılıcı sen yapıyorsun. Seninle gurur duyuyorum. ...senin gibi bir köleye sahip olduğum için... ...çok şanslı sayıyorum kendimi. Ama... Neyse söyle. Atalarımızın dinini terk etmen doğru değil... ...öyle değil mi? Muhammed aramıza nifak sokmak istiyor. Onun sözlerine sakın kanma. Hı? Hı. Ya Habap! Evet, sizi dinliyorum. Eğer dediklerimi yapar... ...sözümden çıkmazsan... Seni azat ederim. Şimdi rahat bir şekilde kılıç yapmana devam et. Çalışıyorum da ey ümme Enmar, Ailem ve ben çok maddi sıkıntı içindeyiz. Yemeğe bir lokma ekmeğim bile yok. O halde as bin vayle git. Onda biriken alacakları tahsil et... ...ve evine kendine harca. Tamam ya ümme Enmar. Hemen gidebilir miyim? Git git. Asım kölesi ondan sorayım. Hey, hey hey bakar mısın? Habap sana. Evet. Efendim Asbin Vahil ile görüşecektim. Ne ben. yapacaksın efendi ben? İşim var. Sahibem Ümmü Enmar gönderdi. Şu köşeyi dönünce göreceksin. Yalnız acele et biraz. Neden? Ebu Cehil çağırdı. Ona hazırlanıyordun. Öyle mi? Hemen gidiyorum. Ha işte o da. Gitmeye hazırlanıyorum. Yas! Ya Asbim Vahir. Ümmü kölesi. Akıllandın mı artık? ha? Söyle bakayım. Sen de biriken alacaklarımızı istemeye gelmiştim. Hmm, biriken alacaklarını istiyorsun demek. Evet. Eğer Muhammed'i inkar edersen alacaklarını veririm. Hayır. Hayır Efendim. <gülüyor> o zaman ben de vermem. Verme. Vallahi ben ölünceye kadar, öldükten sonra, hatta kabrimden kalkınca da Peygamberimi asla ret ve inkar etmem. <gülüyor> o zaman alacaklarından vazgeçiyorsun demektir. <gülüyor> ama inkar edersen başka. Hayır, etmem dedim ya. Alacaklarımdan da her şeyimden de vazgeçerim, ama bu inkarı yapamam. <gülüyor> Azefel öldükten sonra dirilmekten bahsettin. Evet. İnsan geçici olan bu dünyaya göre değil, sonsuz olan ayrıte göre yaratılmıştır. Yani öldükten sonra dirileceğiz öyle de mi? Elbette. Mutlaka. Ali <gülüyor> <Öyleyse, gülüyor> o zaman malım da evladım da olur. <gülüyor> Borcumu o zaman öterim ya Habbap O zaman <gülüyor> Şimdiki diyorum Bu Cehil'i bekletmek doğru olmaz <gülüyor> Ey Kureyşliler Ey Kureyşliler Susun da beni dinleyin Susun Abdullah'ın yetimi Muhammed'in Dinimize Putlarımıza düşmanlığı vardır Aa, evet. doğru, doğru. O ilahlarınıza hakaret eder Aldırmazsınız Babayı oğuldan ayırır Aldırış etmezsiniz Aa, evet. Şimdi, evet, Sıra kölelerde Yakında hanımlarınıza gelecek. Aa, olur mu? Ey şure Ne zaman uyanacaksınız? Koğul olur, olur. Ne zaman çıksın? Mekken çıkarsın. Mekken çıkarsın. Elakka olmakla çıkartmakla olmaz. Olmaz bu iş çıkartmakla koğul. Gittiği yerlerde. Daha fazlasını yapar. Sen söyle. Evet. Sen konuş ya bugün. Konuş bugün. Söyleyin ey Kureyşin uluları. Putlarımızdan daha kıymetli, daha değerli. Neyimiz var? Ha? Söyleyin. Putlarımız için canımız Putlarımız için canımızda. Neyimiz varsa onlar için. Evet. Ama. Bir dakika. Abdullah'ın yetimi öyle demiyor. Onların değersiz taş parçaları olduğunu söylüyor. Onları inkar ediyor. Görülmeyen, tutulmayan bir tanrıdan bahsediyor. Peki bunu Çaresi ya? ne diyor? Evet. Evet. Evet. Çaresi evet. Çaresi evet. Çare Elbette çaresi var. Ama birlik olmak gerek. O zaman... O zaman bir çare bulunur. Neyse söyle, söyle çabuk. Bir dakika. Çare öldürmek. Niye gürültüyü kesiniz? İşte ben size söyleyeyim. Çünkü bu yiğitlik işi. Bu kahramanlık işi. Olur, olur mu bu ha? Evet, Haşimiller evet. ne der ha? Aramıza kan girer. Evet, doğru söylüyor. Kan girer. Kan girer. Gördünüz mü? Hep derim ben. İş yapmaya gelince bin mazeret. Hani yiğitleriniz siz elinize kına yakın da ben hanımlarla halledeyim bu işi. Ha, o, ne o, dersiniz? Çok, çok ağır, ağır konuşma evet. ya bu cehil evet. şey. Haşimilerle kan davası başlarsa iyi olmaz e, bu cehil şey. Olsa bile bu işin bir karşılığı olmalı söyle, evet, karşılığı evet. Olur, evet. evet evet var Bu işi üstlenecek Kahramana büyük bir mükafatım var Kim Muhammed'i öldürürse Yüz kırmızı deve ve. De. 40 bin dirhem para vereceğim. Onu başımıza al. Taç oh. ya! Eba Cehil. Ya evvacihin, ya evvacihin. Bu hattabolu Ömer değil mi? Evet, taç endişeyi. Hattabolu Ömer bu evet. Söyle hattabolu Ömer. Vaat ettiğin şeyler için putlar önünde yemin eder misin? Ederim ya Ömer. İşte en büyük putumuz. ...Hübel'in önündeyim. Söylediklerini yemin ederek tekrar et. Hübel'in önünde yemin ediyorum. Lat, menat... ...ve uzda da şahidim olsun ki... ...kim Muhammed'i öldürürse... ...yüz kırmızı deve... ...ve kırk bin dirhem para vereceğim. İşte ben de kılıcımı kınından çıkardım. Ben de. Hübel'in huzurunda Lat ve Uzda'ya yemin ederim ki... Muhammed'i öldürmeden bu kılıç kınına girmeyecek. Yaşar, Yaşar, Yaşar, Yaşar, Yaşar, Yaşar, Yaşar, Yaşar, Yaşar, Yaşar, Yaşar, Yaşar, Yaşar, Yaşar, Yaşar, O. Ben Habab bin Eret. Resulullah Efendimizden geliyorum. Seni bekliyorduk ya Habab. Son gelen Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini öğrenmek için sabırsızlanıyorum. Yalnız Resulullah Efendimiz gizliliğe riayet etmemiz için çok sıkı tembikte bulundu. Elbette ya Habab. Fatıma'nın kardeşi Ömer Müslüman olduğumuzu bir duyarsa ikimizi de bir an bile yaşatmaz. Duyarsa duysun. Artık ondan korkmuyorum. Ama ya Fatıma? ...onun heybetinden tir tir titrer... ...bir çift cevaba kadir olamazsın... ...unuttun mu yoksa? O eskidendi, cahiliye dönemindeydi. Biz yine de tedbirli olalım... ...bugünlerde müşrikler göz açtırmaz oldular... bu olur Ömer. Böyle yalın kılıç nereye gidiyor acaba? Yoksa aman aman yaratım bir felaket olur bu. Ya Ömer. Ha. Ne var ey Naim bin Abdullah? Nereye böyle hızlı hızlı elde yalın kılıç? Nereye mi? Muhammed'i katletmeye. Ne diyorsun? Evet. Aramıza tefrika sokan Atalarımızın dinini terk eden Muhammed'i katledip... ...bu işe bir son vereceğim. Büyük bir işe girişmişsin ya Ömer. Ne? Ne demek istiyorsun sen? Demem şu ki... ...Abdülmuttalip'in evlatları var. Böyle bir şey yaparsan onlarla seni sağ koymazlar. Sen de onlardansın anlaşılan. Bu işe engel olmak istediğine göre... ...bu işe önce senden başlamalıyım. Dur, dur, dur Ömer. <gülüyor> ne yapıyorsun? Dur. Sen de bir Müslüman oldun. Ben, ben atalarımın dedim ya Ömer. Ha şöyle. Bir daha konuşmalarına dikkat et... ...yoksa boşuna kellen gidecekti. Resulullah <gülüyor> Efendimiz'e... ...haber ulaştıracak kadar... ...mutlaka onu... ...oyamamam lazım. Ne yapsam... ...ne yapsam... <gülüyor> <gülüyor> hey ya Ömer. Yine ne var? Gitmesine git de... Bu işte bir gariplik var. Ne garipliğinden bahsediyorsun? Sen Muhammed'i öldürmeye gidiyorsun ama yakınlarına He. ne demeli? Ne demek istiyorsun? Allah'ın senin dünyadan haberin yok. Açık konuş sana be adam. Eğer bu beni oyalamak içinse. Dur, dur ya konuşacağım. Konuş. konuş. Konuş hadi. Şey, kız kardeşin, Fatima. Ha. Kocası Sait bin Söy'de. Olamaz. Sen beni yolumdan etmek istiyorsun. Hayır ya her doğru söylüyorum. İkisi de Müslüman oldu. Yalan. Yalan. Hadi yalan olduğunu söyle. İnanmıyorsan gidip bakabilirsin. Eğer değilse. Eğer doğru değilse ya raim, Kendini şimdiden ölmüş bir kabul, kabul ya Ömer. Ee, yok edeceğim. Kabul. Kim olursa olsun yok edeceğim hepinizi. Gidiyorum işte. Elhamdülillah. Geçici de olsa... ...kurdurmayı başardım. Hemen. Hemen İşte kardeşin Fatıma'nın evi. Şöyle iyice yaklaşıp ne olup bittiğin anlamına çalışayım. Hıh? ses de ne? Gerçekten üstüme olmuş bunlar. bin Abdullah doğru söylemiş. Şimdi... Ya Fatıma aç kapıyı Aç Aç ya Fatıma Eyvah Ömer Aç diyorum ya Fatıma Aç kapıyı Ya Abba sen şöyle içeri geç Perdenin arkasına Perdenin arkasına ya Abba Geliyorum açıyorum ya Ömer Okuduğunuz neydi çabuk söyle Bir şey okumuyorduk Hayır duydum inkar etme Çekleşmene. Dur ya Ömer. Başka kim var içeride? Kim de okuyan? Sait, buyur ya Ömer. Olsun oh. öyle. Oh, oh. Ne oh. okuyordunuz Sana öyle gelmiştir Ömer. Bana öyle gelmiştir oh. ha. Müslüman oldunuz değil mi Hayır Ömer bak şimdi bunları Aha. Ah. Ah. Geberteceğim. Hepinizi geberteceğim Allah'ım ah, ah. Ömer Ömer insaf et yapma Müslüman yapma olursunuz ha Atalarımızın dinini ah. terk edip Müslüman olursun Dur ya Ömer vurma ona Bu ne kadarlık Vay vay vay vay Güzel kardeşimin dilleri nasıl da çözülmüş Ah Ah, ah. Beni görmedi Fatıma'ya fena vurdu Ağzı burnu kan içinde Anlattım ağzını İçin safı yok mu? Fatıma Ağzın kan içinde Sen batılda ısrar et ya Ömer Biz Müslüman olduk elhamdülillah Yerlerin göklerin ve her şeyin sahibi olan Bir tek Allah ve onun Resulü dururken Hiçbir şeye sahip olmayan putlara tapmakta ısrar et bakalım Fatıma ben... ben Bizi istersen parça parça et Bildiğin her türlü işkenceyi yap Eşim de ben de senden korkmuyoruz Anladın mı ya Ömer korkmuyoruz Müslüman olduk Müslüman olduk Eşhedü en la ilahe illallah Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu bir, bir, bir anda oldu ya Fatıma Çok özür dilerim Biraz önce okuduğunuzu görebilir miyim Hayır göremezsin İnan ya Fatıma pişman oldum. Hiçbir şey yapmayacağım. Getir göreyim. Pişman da olsan yine sana vermem. Niçin? Bu kitap öyle bir kitaptır ki... ...ancak temiz olanlar tutar. Ne yapmam lazım? Gusül abdesti alman lazım. Ama önce iman etmen lazım. O zaman siz okuyun ya Fatıma. Dinlemek istiyorum. Dinlemek istiyorum. Oh, kalbim sıkışıyor. Müthiş bir pişmanlık hissi var içinde... Okuyun lütfen ya Fatıma. Dinlemek istiyorum. Müjde ya Ömer. Müjdeler olsun sana artık ya Ömer. Habbab bin Eret. Sen ha. Evet benim ya. Demek okuyan sendin. Evet ben okuyordum. Peki niçin müjde verdin? Resulullah Efendimiz iki Ömer'den birinin iman etmesi için Allahü Teala'ya niyazda bulunmuştu. ...bu öyle sanıyorum ki... ...diğer Ömer Ebu Cehledi sana nasip olacak. Oku hadi. Oku da dinleyeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Resulüm... ...Kur'an'ı sana eziyet çekesin diye indirmedik. Ancak Allah korkusu olanlara bir öğüt için... Yeri ve yedi kat gökleri yaratandan yavaş yavaş bir indirişle onu indirdik. O Rahman kudret ve hakimiyetiyle arşı kaplamıştır. Yerde gökte ve ikisi arasında ne varsa hepsi onundur. Dur, dur biraz. Ya Fatima. Ya Fatima. Söyle ya Ömer. Yerde ve gökte... Ve ikisi arasında olanların hepsi sizin inandığınız Allah'ın mı? Elbette hiç şüphen olmasın. O zaman o zaman bizim tanrılarımızın hiçbir şeyi olmaz. Evet bir karış yerleri bile yok. Düşünsene ya Ömer ellerinle yaptığın taş tuğla parçaları nasıl ilah olur? Hem bu sözler insan kelamına benzemiyor. Ne tatlı ne fesahat ve ne belagatlı ifadeler. Şuramı... Kalbime bir şeylerin aktığını hissediyorum. Müjdeler olsun ya Ömer. Putlara karşı nefret... ...vahdete karşı muhabbet doğuyor içimde. Ya Fatıma. Buyur ey güzel kardeşim. Sanıyorum hakikatler bana da açılıyor. Ya Ömer. Hak ve hakikati gören gönül gözünü Rabbim daha da genişletsin. Beni ona götürün ya Habbap. Ona. Ona gitmek istiyorum. <gülüyor> Resulullah'a götür ya Habab Ömer'i Resulullah'a götür Peki ya Ömer Peki ey yiğit ve nasipli kardeşim Acele edelim biraz Hadi Geç kalmayalım Hadi Hidayetin aydınlık nuru süfli arzuları Ülviye aşka tebdil ediyordu şimdi O göklerde parıldayan 39 yıldızın yanına 40. olarak yükselecekti. Hazreti Ümer'in Müslüman olması müşriklerin ortasına bir bomba gibi düşmüştü. Şimdi olmayan idraklerin yerinde gadabın kara dikenleri depreşiyordu. Hazreti Habab'ın da bu işin içinde olduğunu öğrenen Um-u bütün hırsını ondan almaya an içmişti sanki. Ona gidersin ha. Al öyleyiz. Al. <gülüyor> Al. Yine Muhammed'e gidersin. Al. <gülüyor> Al. Bu ne inat, ey pis köle. Ben vurmaktan yoruldum. Sen inat etmekten yorulmadın. Putlarımız neyine yetmiyor ya Habbap. Onca putlarımızı bırakıp Muhammed'in tanrısına tapıyorsun ha. Muhammed'in Muhammed tanrısı dediğin benim de senin de putların da Rabbi. <gülüyor> o halde gelip seni kurtarsın Niye kurtarmıyor Her şeyin bir zamanı var hmm. Şimdi ha. olsun da Allah <gülüyor> <gülüyor> Dur ya, <Şimdi> ya Eba <gülüyor> Şirk Bu kadar inatla bağlandığı tanrısını Bir sorup öğrenelim bakalım <gülüyor> Eğlenmeyi de imal etmiyorsun <gülüyor> <gülüyor> Evet. Şu sizin tarınızı bir anlat bakalım Ey Habbap hey, Bizim inandığımız Allah hmm. Her şeyi bilir işitir, Görür O yarattığı şeylerin Hepsinden haberdardır <gülüyor> Ve bütün noksan sıfatlardan Beridir Ezeli ve ebedidir Habbap pis köle Bütün yediklerin gözüne Dizine dur <gülüyor> Allah, Allah bir Tübel'in Lat'ın Uza'nın Menat'ın nesi var ha <gülüyor> Bu ne inat, ey pis köle Kamçı ile uslanmayacaksın Ya Ebu Şirk Müsaade, müsaade et Ya Ömer var Burak da kadar. Hayır. Hayır. Ona öyle bir iş edeceğim ki. onu öyle bir iş işleyeceğim ki. Sen ya Eba Şirk. Şu demirleri ocağa koy ve ateşi ağırla. Bunları da... Evet. Hadi çabuk ol biraz. Çabuk. Seni pis köle. Seni akılsız köle. Şimdi ayaklarıma kapanacak Benden merhamet dileneceksin Dağlayacağım Bu kızgın demirlerle O akılsız başına dağlayacağım Görecek şimdi o Görecek Demirler oldu ya Gördüm Sen harlamaya devam et Devam et En kızgın şu Diğer demirler daha da kıssın hele Şöyle alıyorum bak yine evet. İşte kızgın demirleri görüyor musun ya baba ha? Bunlarla, bunlarla, bunlarla o akılsız başına dağılarsam belki aklın başına gelir. <gülüyor> Söyle şimdi, tutlarımızı yine inkar ediyor musun ha? Allah evet be. Allah evet. Abba! Ha. Bak artık bayıldı. Acı durmaz. Başına bulaşma. Hiçbir iki etmedi. Etmedi. Hapap, hapap yerin dibine bat. Bu neyin at böyle? Pis köle. Hadi gidelim muhtarın. Hadi, gelersin. Biraz daha dikkatli olmamız lazım ya Zeyd. Dükkana iyice yaklaştık. kimse yok. Olsun. Biz yine de dikkatli olalım. Eğer bir şey yapmamışlarsa... ...Habbap kapı ağzına yakın bir yerde olacak. Sen etrafı koyma. Ben içeriye bakayım. E, tamam. Hadi işaret verirsin. Ha, tamam. işaret verdi. Ben de geliyorum. E, e, Zeyd. Ya Zeyd. Buradayım ya Erkan. Baban ellerini ayaklarını çözüyorum Aa. Vah kardeşim vah Aa. Bu ne vahşet yarabbi Bilim sığır İçim kavruluyor e, e, Az sabret kardeşim biz geldik Ya e. Erkam Evet kardeşim Resulullah'a götüreceğiz seni Olamaz Resulullah'a mı Evet kardeşim. İşte bütün bağları çözdüm. İyi, hadi. Hadi ya Erkam, yardım aa, et. Hadi aa, dur, aa, hadi. Tamam. Aa, Her aa. tarafında kamçı izleri. Başını çok fena dağılmışlar bak sana. mi? Yani. Resulullah efendimiz iyi mi? Yani. Hep seni merak ettiler. Tamam. Şöyle aa, kapıdan dikkat et. Hadi yavaş tamam. Dikkat. Allah'tan. Onda mı? Resulullah'tan anlat Su istemiştin Sonra, Sen anlat ya Erkan Hep seni düşündüler Sabretmen için dua ettiler Sana... Biraz daha iyisin değil mi? Elhamdülillah Habbab'ı ben götüreyim huzura Resulullah efendimiz bekliyorlar mı? Evet ya Habbap. Şöyle toparlayayım kendimi biraz. Dur, dur yardım edeyim sana. Sen dur. Ya Zeyd biraz israhat et sen. Yolda Habbap'ı en çok sen taşıdın. Yorulmuşsundur. Evet ya Erkan çok yoruldum. Habbap'ı huzura ben çıkartırım. Hadi Habbap tutun bana. Tamam <gülüyor> Tamam tutundum işte. <gülüyor> Ya Resulallah, çok işkence yaptılar. Ümmü Enmar denilen kadın çıplak vücuduma demir kamçılarla yaralar açtı. Kızgın demirlerle işte. Başımın buralarını dağladı. Sabredemeyeceğimden korktum. Dua buyurunuz ya Resulallah. Kurtulmamız için Dua buyurunuz. Tamam şöyle getir Güzel Ya bab bakıyorum da yaralarını unutmuş gibisin <gülüyor> Resulullah <gülüyor> efendimizi görünce e, Ne buyurdular Dua ettiler Ve bütün yaralarımı sıvazladılar O andan itibaren Hemen acılarım dindi Buyurdular ki Sizden önceki ümmetler içinde Öyle kimseler vardı ki Demir tarakla derileri Etleri soyulup kazınırdı da bu işkence yine onları dininden döndürmezdi. Testere ile tepesinden ikiye bölünürdü de yine bu işkenceler onları dinlerinden geri çevirmezdi. Gönlümüzü ferahlandıran ve bizleri sevinçlere gark eden müjdeyi de söyle ya Habab. Ve devamla buyurdular ki Allahü Teala elbette bu işi İslamiyeti tamamlayacaktır. ...bütün dinlerden üstün kılacaktır. Öyle ki... ...hayvanına binip sahnadan Hadramut'a kadar... ...tek başına giden bir kimse... ...Allah-u Teala'dan başkasından... ...korkmayacak. Koyunlara hakkında kurt saldırmasından... ...başka hiçbir endişe duymayacaktır. Fakat siz acele ediyorsunuz. Ya müşrik kadın... ...onun için bir şey demediler mi? İyi Rabbi, ...Habbab'a yardım et diye dua ettiler. Ya Abbab sen gönlünü ferah tut. O şirret kadının hak ettiği cezayı mutlaka bulacaktır. başım başım. Ne oldu evim elmas? Ne oldu birden sana? ...başıma birden sancılar girdi. Ah, ah, ah. <gülüyor> Hekim çağırayım mı? <gülüyor> çağır, çağır. Hadi. Ah, ah. Sakin ol. Sakin ol ya Emme Emmaç. Çağırıyorum hemen. <gülüyor> Bir hekim olarak bildiğim bütün ilaçları yaptım. Geçmedi, geçmedi, geçmedi. Hekim başı başka ilaçlar yap. Hepsini yaptım, ben mar epsidi. Şakaklarım, ah ensem, parçalanıp dağılacak sanıyor. Oh. Beynimin içinde bir köpek, köpekler. Ah biliyorlar, ...köpekler kemiliyorlar... Hmm. <gülüyor> ...bu hastalık sinirsel olabilir... ...evet... ...bir çare daha geldi hatırıma ya... ...ne geldiyse <gülüyor> yap... ...ya pekin yap... ...saldırıyorlar... <gülüyor> Bir, bir şey zor bir tedavi şekli Dayanırım Bilmem dayanabilir mi? Dayanırım Dayanır Her şeye dayanırım Aa. Yeter ki bu hmm. dertten kurtar beni Öyle mi? <gülüyor> Bak, o da şu Başını ateşle dağlamak Dağlamak mı? Evet acı yapan sinirleri köreltmek lazım <gülüyor> Baba yaptığınız gibi Ben onu bunu bilemem Ağrıyan yerleri dağlamak iyi gelir Şu anda başka da bir ilaç bilmiyorum Dağlayın ekimaşı dağlayın dağılayın. Oh. Ben bu dağlama işini iyi yapamam Bilen birine yaptırmak lazım Habbabı çağır ya Ebaşir Habbabı çağır Demir kızdırma işini o iyi bilir Hayır gitme gitme Beni oraya götür Oraya götür Yine işkenceye hazırlanıyorlar Ya Habbap Ya Habbap kız, Kızgınlığından ya, bak. köpekler gibi olmuş Ya Habbap Boşuna yorulma ey ümmeyen mar İşkencenin bin türlüsünü yapsan yine dinimden dönmem Daha hızlı çek e Ebu Şirk daha hızlı Saçımda başını yolluyor Yerlerde sürünüyor ya bab, başıma bab, başına şiddetli ağrılar geldi. Başını sana dağıtmak için getirdik. Allah'a övme. Allah'a övme. Yapabilecek misin? Yapabilecek ya, misin? Ya bab, başımdaki bu acıyı dindir. Seni azat edeceğim. Dindir yeter ki. Çok acıda intikam alan Allah-u Teala hamdü senalar olsun. Hadi, hadi bab, ölmeyenların dediğini duydum. Bu fırsat bir daha <gülüyor> ele geçmez. Hadi. Peki ya Eba Şük. Sen ateşi hala. <gülüyor> Görmüyor musun? Demirler kıpkızın oldu. Her şey hazır. Kurtar beni ya Habab. Kurtar beni. Senin Tanrı yaptı bunu. Senin Rabbin yaptı. Sana yaptıklarım için. <gülüyor> Hadi bu şirk. Geç de ellerini tut. İşte tuttum. <Gülüyor> Diğer şakanı da gösteriyorum. Tamam, tamam. Sen sıkı tut, tutuyor. <Gülüyor> Şimdi de en sesini. Bana yapılanların aynı, aynı yerler. Bayıldı Ancak üç defa dağlanmasını söyledi tabip Sen ocağı ağırla şimdi Çok pis kokuyor bu dayanamayacağım Cehennemin kokusu ya Ebaşık Şimdiden alışman Öl <Gülüyor> Onlar Allah için, ilahi kelimetullah için canlarını, kanlarını sebil ettiler. Onlar değil bir can, bin can feda etmeye hazırdılar. Onlardaki ilahi muhabbetin sıcaklığı, küfrün zemherir soğuğuna, merhametlerinin serinliği, müşriklerin cehennemi ateşine galip geliyordu. Onların bu gayretleri ve serden geçmeleridir ki, İmanlarının parlaklığı asırlar ötesinden bizlere kadar uzanarak Hala irşad etmeye devam ediyor Kölelikten kurtulduktan sonra Resulullah Efendimizin izniyle Medine'ye hicret etmiştir Hicretten sonra Peygamber Efendimizle birlikte bütün gazalara iştirak etmiş Hazreti Ömer'in halifeliği zamanında İran savaşlarına katılarak kahramanca savaşmıştır Hazreti Osman'ın hilafeti zamanında da savaşlara katılmıştır. Önceleri fakirken, ganimet mallarıyla gayet iyi duruma gelmiştir. Hicri 37 senesinde Kufede vefat etmiştir. Allahu Teala onların çalışmalarına bol bol mükafat verip, bizleri şefaatlerinden mahrum eylemesin. Bir başka programda buluşmak üzere hoşçakalın.